Öldürdün mü, onlar gibi öldüreceksin. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Ağır bombardıman uçakların olacak. Koordinatları belirlenmiş hedefleri vuracaksın. Her gün, başka bir düğün evinde yaşanan mutluluğu paramparça edip, üzerlerine ölüm saçacaksın. Çocuklar kurtulacaklar uzun yaşayarak görecekleri dertlerden. Hepsini topluca bir mezara dolduracaksın. Artık ne geçim sıkıntısı kalacak evlenecek gençlerin ne de olup biteni anlatacak görgü tanığı. Geride kimseyi sağ bırakmayacaksın. Öldürdün mü Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Tam teçhizatlı askerlerin olacak. Uzun menzilli silahlarla vuracaksın. Hızla giden bir araba, sokakta koşan genç bir adam, slogan atarak yürüyen topluluk, pratik çözümler bulup hepsini havaya oturacaksın. Çakal sürüsü gibi birlikte gezecek, gece yarısı kapıları kırarak gireceksin içeri. Ani baskın yapacak, masum insanların ellerini arkadan bağlayıp, kafasına çuval geçirecek ve aşağılık cümlelerle konuşacaksın. Öldürdün mü Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Çikolata renkli oyuncaklar gibi bombalar koyacaksın toprağın üzerine. Çocuklar kendilerine yakışan bir ölümle ölecekler. Oyun oynarken. Kapkara gözlerinde kocaman bir tebessüm. Uçaklar büyük bir gürültüyle üstlerine dönecekler. Akşam iğrenç bir ifadeyle kameraların karşısına geçecek ve ölenler için... Kibarca özür dileyecek Bay Başkan Öldürdün mü Amerika gibi öldüreceksin Kimsenin sesi çıkmayacak İçerisinde köpekler dolaşana hapishanelerin olacak Fotoğrafta gülümseyerek bakacak kadar eğitimli Ve her emre itaat edecek kadar çok köpek İçeriye alınanlardan bir daha haber alınamayacak Öldürdün mü Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Kahkahalarla fırlattığın bir tek bombayla 250 bin kişiyi aynı anda öldüreceksin. On binlerce kadının ırzına geçip yüz binlerce insanı sakat bırakacaksın. Dünyanın istediğin her yerinde ölüm mangaları kurup yüz binlerce kişiyi işkenceden geçirecek bir o kadar kişiyi gözünü kırpmadan öldüreceksin. Öldürdün mü, Amerika gibi, İngiltere gibi öldüreceksin. Yarım milyon çocuğu bir gün içinde katledip bir o kadar çocuğu da yetim bırakacaksın. Öldürdün mü, Amerika gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Kişi başına en az 5 bomba düşecek saldırdığın yerlerde. Herkesin ayağını denk alması için vahşeti bütün televizyonlardan seyrettireceksin. Dünyanın geri kalanına Öldürdün mü Rusya gibi öldüreceksin Kimsenin sesi çıkmayacak Yüz yıldan daha az olmayacak sürgünler Bir nesil yolda doğup Yolda ölecekler Geniş mezarlar kazacaksın Toplu öldürülenler için Ama bir kurşuna iki can sığacak kadar da küçük olmalı bedenleri Üzerindeki üniforma gibi Yakışmalı öldürmelerin Adın Moskov mezalimine çıksın senin. Öldürdün mü? İsrail gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Gözleri bağlı olacak esirlerin. Kafalarını darmadağın ederken katillerinin yüzünü görmeyecek hiçbir esir. Almanya'daki soykırıma karşı çıkacak. Bin beterini Filistin'de yapacaksın. Öldürdün mü? İsrail gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak duvarın köşesinde. Babasının kucağına sığınan 12 yaşındaki çocuğun tam göğsüne nişan alacaksın. Babasının kollarında can çekişirken çocuk, bütün dünyaya göstereceksin. Ne demekmiş insanca savaş. Buldozerlerle girmelisin evlerin kapılarından. Mülteci kamplarına düzenlediğin operasyonlarda gelmeli ölüm. Taş atan çocuklar için top atan tanklar bulundurmalısın. Taş atan çocuklar için Top atan tanklar bulundurmalısın. Ördüğün 15 metrelik duvarın arkasında... Görünmez nasıl olsa zulmün. İnsanlık seni anlayışla karşılayacaktır nasıl olsa. Öldürdün mü İngiliz gibi öldüreceksin. Kimsenin sesi çıkmayacak. Bir centilmen tavrı içerisinde... Ve bütün zamanların en kahpe şekliyle... Daima arkadan vuracaksın. Sinsice... Kahpeci Öldürdün mü İşte böyle öldüreceksin İşlenecek bir karış toprağa, içecek bir yudum suyu olan her bir coğrafyanın senin olması için Kontra kararları, meclis kararları çıkartacak Oturduğu toprağına, içtiği suyuna göz koyduğun insanları Zalimce, hunharca ama mutlaka yasal bir şekilde öldüreceksin Ölümü yasallaştıracaksın. Öldürdün mü onlar gibi öldüreceksin. Ebu Hureyre'den rivayetle Mal taşmadıkça, fitneler meydana gelmedikçe Ve her çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Orada bulunanlar Herç de nedir ya Resulallah diye sordular. O öldürmedir, öldürmedir, öldürmedir diye buyurdular. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle Resulullah buyurdu ki, Kıyametin kopmasına yakın zamanlarda öyle günler olur ki, O günlerde ilim kaldırılır, cehalet o günlerde iner ve herç o günlerde çoğalır. ''Herç öldürmedir.'' Ebu Musa el-Eşari'den rivayetle ''Resulullah sizin önünüzde şüphesiz öyle günler vardır ki cehalet o günlerde iner, ilim o günlerde kaldırılır ve herç o günlerde çoğalır.'' Sahabiler ''Ya Resulallah herç nedir?'' diye sordular, ''O katıldır, öldürmedir.'' buyurdular.